Bir anla değişir Hayatında iki deve gütmemiş adamların Gelip yaptığı radyo programı Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk efendim Gün Gün bulduk. Günaydın Görüşünler Uzun zaman sonra yine bir kez daha Üç kişi bir yerdeyiz stüdyodan Valla gözlerim yaşardı gerçekten Bugün bir deve kurban edelim diyorum Dargınlıklar dargınlıklar Bugün belki de yine bir Yüz senede yaşanabilecek Ender <gülüyor> bir tanesi bir tanesi Son 500 yılın en sıcak kışını geçirdiğimiz gibi son bir rekor 250 bu diyorum. yılın ilk buluşması da diyebiliriz. Diyebiliriz. Tabii canım, bizim için şey diyorlar Halley Kuyruklu Yıldızı bir modern sabahlar 2. Tabii canım. İnsanlar böyle geçmiş insanlar. Bazı topluluklarda etkinlikler başlamış bile şu anda. Bazı topluluklar derken Mesela Halley Kuyruklu Yıldızı geçerken astronomi topluluğu ha, hemen derken gelir, gözlem yaparlar ya. Komünlerden bahsediyorsun. Aynen Mesela şu anda birçok e, toplulukta radyo ot açılmış, hı hı. üçü aynı anda, üçü bir arada kampanyası başlatılmış. Hı. Bu arada Afrika'da bazı kabilelerin de büyücüleri şey diyor. modern sabahlar diyorlarmış. O niye? 250 yılda bir yıldızlar belli bir konuma geldiğinde o zaman bir kurban gerekiyormuş. Ve bizi kurban etmeye düşünüyorlarmış. Niye bizi kurban etsin? Ne yani? bir manyak manyak hareketler yapıyor. Ondan sonra da öyle dolaşıyorlar işte artık. Affedersin hakikaten ben donsuz adam ben kurban ben bu tür şeylere karşı Efendi gibi gelir hani bir tipinde bilmem neyle bir şey olur o zaman tamam bir biraz, oturur, kan, biraz kanınızı akıtmak istiyorsun. Tamam ben, Hay hay o zaman. Çünkü biz küçük yani kan kardeşi falan. Olmadınız mı siz? Olduk tabii. Nasıl oldunuz pardon? Ben bir kere bir radyonun partisinde bir alkollülerin de verdiği cesaretle bir içkinin <gülüyor> dosyasını açayım dedim <gülüyor> başını bir kırayım içkinin başını bir kırayım <gülüyor> iyi olmuş ya özel de mesajdan ben... içmiyoruz bardaklara vuruyoruz evet o sırada eliminde biraz <gülüyor> başını kırıp kanattı.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 Teşekkür ederim. Ee, ne kazandık? Durup dururken şimdi bu kan kardeşliğini maalesef galiba bir taraf daha ciddi alıyor. Ben ciddiye pek almadım. <gülüyor> Diğer tarafta yerli yersin. Tabii canım kan kardeşim olarak o da ben bilmem ne falan dedi zaten. Ben o arkadaşı utandım. çok iyi hatırlıyorum ya. Evet, o arkadaşla doğru. görüşüyor musunuz? Kendisi şu anda e, uzaklara gittiğinden pek Şehir karşısına. dışına sürülmüş galiba. Şehir dışına sürüldü. Tebrik ediyorum. Oktay Bey siz başlayın. Bugün çünkü Ne güzel sohbet ediyorsunuz ya <gülüyor> <gülüyor> Harika ben <de> dinliyordum sizi <gülüyor> Nostalji yapalım dedik Meclis İdare Amiri AKP Burhan Kılıç'ı tanıyorsunuz Tanımaz mıyız Eski boksör Oo. desem size Sağları çok kuvvetliyle oldu Çok yaman vururdu Tanımıyor musun? Ama biraz Boksör hiç tanıyan var mı ya? Boksör tanıdığı olan Boksör tanımıyorum Benim de. var Ne kadar yalancısın Ne kadar yalansın Nasıl yalancıyım ya? Nereden boksör tanıdığım var ya? Getir, Kim abi? Raki getir, mi? Getirirsem, gör, görüşlersem dövdürürüm seni ha. Böyle bir şey, böyle bir şey vardı ya. Boksör dövdürürüm. tanıdıkla başka ne yapabilirsin zaten? abi ya boksör tanıdım değil Benim boksör arkadaşım var. Çok üssüzlerim <gülüyor> hareketlerinizle <Vay>. dikkat edin. <gülüyor> o zaman 1-0 prahir. 1-0 AKP'li Burhan Kılıç bugünlerde çok üzgün. Meclis İdare Amiri, boksör AKP'li. Ne kadar çok sıfatı var ya. Dövecek adam kalmadım diyor. Herkese kimi tutsam dövüyorum bugün. Hayır en son artık bu Apron'da deve kesilmesi olayının son yankılarıdır bunlar. Ne ee, Kan görmeye dayanamıyor muymuş. Mecliste en çok üzülen kişi Burhan Kılıçmış. Çünkü çocukluğunda 26 deve gütmüş <gülüyor> ve demiş e, onlarla Deve gütmek mi? Evet. Bak ben, ben hayallerimi burada kurduğumda saçma sapan şey diyorsun ama deve güden adamlar var işte. Ya deve Ya bir zaten gütmek teknolojisi geneldir.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 Her Kurban Bayramı'nda en az bir hafta koyun güttüm ben. Bir tane koyun gütmeye gütmek <gülüyor> denmez ya. Olur mu? Hayır canım tabii denmez. Hayır. Bir tane koyunu ilgilenmek denir. Hayır, i̇lgilenmek bir, il. bir koyun değil efendim. Neymiş? İki bizim, iki komşunun, bir tane de öbürlerinin beş koyun. Tamam beş tane Kaç de Kaç tane gütmek gerekiyor abiciğim? Gütmek sayılır, beş tane Abi en az sayıdır. onun üzerine, sürü denir mi ya beş koyuna? Baksana iki bizim, iki Abi... komşunun diye sayıyor adam. Küçük çekirdek sürü. Tabii abi ben öyle küçükten çekirdekten geçmeyeyim Baba ben. anne ve çocuklardan oluşan çekirdek. Suyu. Öyle bir aile bağ var mıydı koyunların arasında? Ya, Yalan söyleme Fahir. Tamam, var abi, mıydı yok muydu? Bir saniye. Bizimkilerin ikisi de erkekti onu biliyorum. Kalba komşunun o, o zaman otek, olamaz. O dişiydi de biraz da işve yapıyordu. Öbürlerinden de bir erkek, biri dişiydi ama onların arasında Şimdi bir ilişki yoktu. Bir çarpık bir ilişki de olsa bence sürüdür o çekirdek Hayır, sürü. Hayır bence sürü değildir. Hiçbir müsamaha göstermedi. Sürü olması için bence gerekli ve yeterli tek şart var. Daha doğrusu gütmüş olmak için. Şimdi mesela bir yere götürüyorsun ondan sonra getiriyorsun ya ha -ha. sen böyle bir şey yaptın mı? Ha, ben de onu diyeceğim. Evet. Sabit koyunla olmaz. <gülüyor> Nereye götürdün Allah aşkına? Abi apartmanın yok. o alt kattaki o bodrumdaki yerde onlar şey. Oradan alıyordum onu bahçeye çıkarıyordum. Güzel Türkçe konuşarak bizi ikna edebileceğini <gülüyor> zannediyorsam fayrı <gülüyor> gelmıyorum. <gülüyor> Tabii o esnada da Türkçe ödevlerimi yapıyordum. Böyle imla falan da filan da onlar o zaman öğrendim ben. Ama ciddi söylüyorum. Çok, olmaz. Çok özür dilerim. İki yılı üst üste. Bakın. Hayır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 Sen hemen hangi koyunun kayıp olduğunu anlamazsan o bir sürüdür işte. Anlatabildim mi? Ama sen 5 tane koyun zaten. Hani bir tanesi kaybolsa 4 olacak. Hesap veremeyecek. Yemin ediyorum. Daha yani daha nefes hak eden bir adam. Hayatında iki koyun gütmemiş adam. Gelmiş, gelmiş güt... bana... Affedersin. Ben de güttüm o zaman senin teknolojisine göre. Moktay, senin dediğin mantığa benim de göre 3 koyun ilgilendiğim gibi. Kaç gün? Eğer çoban geri zekalıysa bir tane de versen de sürü oluyor. Kaybolduğunu anlama süreciyle ilgili bir şey mi bu? Hayır canım. Kay... İşte 5 tane koyun götürdün. 4 sahibinden... tane geldi. Adam hala fark etmedi. O zaman sürü mü bu? Ben cinci gibiydim bir de. Çocukken. Sürü tabii ki abi. O zaman o, o çobana göre sürü çünkü. He çoban... göre çocukmuş o sırada. Fahire. Ben çocuktum be. Üstelik bir hafta diyoruz. Faire tanıyoruz az ya Fahir'in sürü gütmüş olması için en az 150 koyun lazım. Oktay'cım sen gütmek derken kafada ne <gülüyor> Bile bile böyle bir şey yok. Öyle bir şey canlanıyor <gülüyor> benim gözümde. Neyse ya aman. Yarın bir gün da... belli olur siyasete atılıp atılmayacağından Fahir'i. Gütmemiş tek adam ben miyim yani? Sen ilgilenmedin mi hiç küçükken? Sen et fazla ilgileniyordun. O bir böyle yani. böyle bakmışımdır herhalde kesirken. Bir de alnıma kan koymuşumdur alnına kan koymuşumdur. Alnıma kan koymuşumdur ne demek ya? Alnıma kan koymuşumdur. Ah, çok güzel. Yalnız bunu bir kenara yaz. Yemin ediyorum. <gülüyor> tam bir halk ozanı yetişiyor. Alnıma kan koydular. Eğer yeni bir sezonda dizi. Alnıma kan koyanlar. <gülüyor> Alnıma kan koyanlar. Biz o... dün ne bulduk ya program ismi olarak? Ne bulmuştuk Ege ya? Unuttum ben. Ha bu evet dur hatırladım da son derece bir program ismiydi. Kültür Pazarı programı. Kültür pasarı... Dirsek teması. Dirsek teması değildi ya. Dirsek teması. Ya, Mekik diplomasisi. Ha, Mekik diplomasisi diye program. Hemen arkasından bir dizi. Neydi? Alnına kan koy adını. Bu adına. üreticiliğimizin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 Yapmamı istemezseniz ama aynısını çıkartabilirim Ya ben de yapabilirim ama yapmayacağım galiba Nereden biliyorsunuz deve sesini ya <gülüyor> E abi işte 3-5 koyunda ilgilenmişiz zamanında Abi hayvanlar alemi biraz birbirine yakın şey Sen yani bir yap bakayım kadar... Fahir yine ters düşeceğiz da galiba Aslında Fahir kulaklığını bir çıkarır mısın? Bir oktay yapsın Tamam Bakalım Aynı sesimi yapıyorsun. Duyar abi senin kulaklığından Ben duymuyorum şu anda ben duymuyorum. Hayır, Hayır, Sen kendi kulaklığın kulaklığı sesini ee, biraz kısar mısın? Evet. Tamam, Fahir'i kıstı Fahir'i Evet Kapat hmm. Fahir gözünü Çünkü tamam, bir ben... şey yapar Nasılsın yani öyle bak. <gülüyor> Baksene. <şimdi. gülüyor> bak. Yaptı. Çok... <gülüyor> baktın niye baktın abi? Çok özür dilerim. Niye baktın? De yani neye bak? Oktay. Deve'nin. Hayır ya, niye baktın? Devenin, sen bana sorunu sor cevabını. eli mi var Oktay o hareket Abi yapsın. işte ben yapamadığım için el yardımıyla şey dedim. Bir diyorum. kere deve böğürür. Böğürür mü? Yap bakayım deve. <gülüyor> hazır. Herkes hazırsa ben de... Fahir'in günü doldu. Böğür Fahir. Adam hemen elini pota attı ki patlama devenin, çatlama olmasın. Devenin sesi iyice yankılansın kulaklarımız. Yalnız gösterdim. biraz şimdi e, yanlış anlaşılma olmasın. Hafif tatlı bir e, eşek meyli de vardır. Ama orada bir... Bu sende olan bir şey mi devede olan bir şey Genel deve <gülüyor> konsepti içerisinde değerlendir. Şöyle bir şey yapar deve. Mesela oğlum otur dedin. <gülüyor> Bak, aynısını yapmadı mı? En sonunda o bir kere o diye çıkardın. sesi genel bütün hayvanlar çıkarır. Bir kere. bir kere. Onu geç. Diyorsun. O boş. O lo bir girişle. Lo Lost'ta şey geliyor ya bir tane. Canavar mı? Canavar. Onun da sesi aynı. Deve mi geliyor yani? Deve tipi bir şey diye ben tahmin ediyorum. Orada da şüphelenmiştim zaten. Deve tipi derken lama falan da olabilir yani. O, tür, o türden. Allah onu biliyoruz. Deve gibi ses çıkartmanın ne demek onu Cennet gibi kokusu vardır. Çekilir. Burna hoş gelir. Onlar ne demek ben anlayamadım. Herhalde deve ihtiraslı hayvandır. İhtiraslı değil kinci diyebiliriz. İhtiraslı bir <gülüyor> karakter şey yapmaya <gülüyor> gerek yok. İhtiraslı hayvandır hakikaten çok korkunç oluyormuş. Şimdi düşününce. Bir ihtiraslı deve gözümde canlandı. Canlanmasıyla beraber ben... Hakikaten söyleyeceklerim unutur hale o geldi. O zaman hayallerimizle baş başa kalacağımız dakikalar önümüzde. Bence tükürdüğümüzü yalayacağımız dakikalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet. Hayatında... Daha zor bir soruyu da şey yapayım. Hayatında... <gülüyor> Hiç... Yok... <gülüyor> Hayatımda hiç yoğurt yapmamıştı adamlar gelmiş bana yeğencilik öğretiyor. Yani çok özür söyler özür söyler. <gülüyor> özür, <gülüyor> özür, söyle. özür alnıma söyl kan koyuyorum. <gülüyor> alnıma kan koyup özür söylemek istiyorum. Yoğurta yaptım abi. Şimdi hayır değil. Diye... <gülüyor> hiç tartışmadan ben sadece şunu yapmak istiyorum. <gülüyor> Sen yaptın donka. <mı>, <gülüyor> <gülüyor> ee, Fire standartlarına göre ben de yaptım evet. Nasıl yaptın abi? Çünkü biliyorum nasıl yaptığını. Ben Bari. nasıl yaptığımı söyleyeyim abi. Süt alınır. Şimdi bir kere bir, en başta bir, size, bir soru hakkımı da ben kullanabilir miyim? Sor canım. Sen bu yoğurdu yaparken... Evet. Üfleyerek... Evde tek başına mıydın? Evde tek başıma evet. mı? Çok net bir soru sordum. Evet ya da hayır diyeceksin. Evde tek başımaydım. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Yalnızlıktan mı yaptın? Yalnızlıkta, Yani annem yoğurt tuttu. <gülüyor> dedi ki onun içine dedi. Onun mayasına at dedi. Onu dedi benim o dönemlerde büyükçeme bir hırkam vardı. O hırkaya sart ona sardı. Yalan söylüyor. Sonra battaniyeye onlar Annesine... sonra onu kaloriferin üstüne koysan iki gün sonra inanır mısınız? İki gün mü? İki gün sonra orada Yalan küf cifay. böcekleri çıkar fark. <gülüyor> <gülüyor> küf <gülüyor> böcekleri <gülüyor> o ne be küf ya. böceği? Ya kaç gün tutuyorsun sen yoğurdu? Nasıl yoğurt bir de kaloriferin üstünde? İki gün durur mu? Oh durmaz mı? Bir yoğurt bir yoğurt yiyenler var ya bir de aman diyorlar bir daha yiyorlar. Sonra ben onu Keselerde süzdürdüm. <gülüyor> Keselerde süzdürdükten sonra... piyasa ilk zaten kese yoğurdunu biz çıkarttık. Kese. Kesede nasıl sürsüyorsun? Biraz daha... Biraz daha konuşursa <gülüyor> Fahir... Benim yoğurdum çok güzel olur benim sütümden falan diye bir şey söyle Süt de yaptım. Abi o, şey o biraz edeceğim. tabii ki şeyde... Yani biraz destek aldım tamam itiraf ediyorum. Biraz destek aldım. Başka sorum Efe Fahir. Ama biraz derken... yani O kaplar yukarıda oluyordu onları alamıyordum boyum yetişmiyordu o zaman verdi bir şeyde olurken yanındaydım diye açık sözlülükle anlatsan. yanında olur mu yanında olur mu o küçücük ellerimle maya çaldım o yoğurdun işte sütün içine maya olarak ne kullandın? maya olarak e, pak maya <gülüyor> Değil, başka abi, bir, bir ya maya markası <gülüyor> <gülüyor> Şimdi söyler misin bari? hayır abi böyle maya kullanmadık yoğurdun kendisini kullandık bir önceki yoğurttan olur mantıklı doğru. <gülüyor> ne oldu ne oldu ne oldu sesiniz solunuz bir anda kesildi fail bizim yoğurt mı? üretimine geçtik ha evde evet nasıl ilave mama dönemiyle beraber kendi yoğurduğumuzu, kendimiz yapıyoruz. Neydi dışarıdan süt mü alıyorsunuz? Bir kere dışarıdan süt alıyoruz. <gülüyor> Çünkü o kadar şey değiliz. <gülüyor> kendi kendine yatan bir aile değiliz. Dışa Pek çok şeyi dışarıdan alıyoruz bugün. Ay. Süt, et, <gülüyor> <gülüyor> peynir. Dışarıya sadece. Eskiden buğday, buğday deposu olan evimiz. Bugün buğdayı bile dışarıdan alacak hale Ya biz hiç, hiç dışarıdan bir süt almayız ya. Şimdi, yani. Ya hakikaten Oktay <gülüyor> Yemin ediyorum Yani onu söylemek istemiyorum Şunu, Açık süt mü alıyorsunuz onu diyorum Yani Sütçü diye geçen birim var ayrancı yöresinde Benim niye haberim yok Niye açık süt alalım ya yoğurt yapacağız de İlla yöresel neyden, bir hareketler mi yok Antihişenik harekete niye giriyorsun Oktay Hangi süt çeşit sütten yoğurt yapıyorsun Kutu sütü kutu Kutu <gülüyor> sütten yoğurt mu olur ya pastörize oh. değil mi onlar evet. Pastörize sütten yoğurt olmaz ki Niye olmasın ya mis gibi oluyor işte onun mayasını kattın mı? Bir de olur Park ki patmayacağı <gülüyor> Pastörize sütten yoğurt mu olur abi? Pastörize <gülüyor> olmaması lazım. Çok özür dilerim. İşte ederim. bir yanlış inanış daha bugün ekranlarınızın karşısında sevgili dinleyiciler, sevgili Oktay Başka nereden ne olmaz? Nelerden ne olmaz sorusuyla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Nelerden>, ne <olmaz? gülüyor> <gülüyor> Cevap veremiyorum. Bir başka haberle buyurun Fahir Bey hadi. Hadi ben de bir haber vereyim bari. ve. Aa, çok önemli haberi vermeden geçer miyim ben? Sayfayı açmadan haberi şaşıran sanatçımız <gülüyor> kimdir? Efendim. E önümüz malum ne? Ama <gülüyor> ilk bu haberi vereceğim. Gazetede ilk çıktığı gün verilmesi adettendir. Yılbaşı. Yılbaşısı. Her yıl büyük umutların bağlandığı milli piyangonun bu yılbaşı çekilişi de geçen seneyle aynı. Yani 20 milyon ye... 20 milyon yeteliği. 20 milyon Doğru. Yani. Herhangi bir rakamda yanlışlık yok. 20, bin, 20 milyon yeteliği neler yapabiliriz? Eğer tam biletimiz varsa bu parayla Boğaz'da kaç tane villa alabiliriz? Ne, boğaz, ya, ne boğaz Ne Boğaz'ı? Ne bir şey Çanakkale Boğaz'ı. Ya. Beni kötü kötü konuşturacak ya. Niye birden fazla villa alıyorsun Boğaz'da? Niye almayayım abi? Kaç tane Boğaz'da bir, villa var. bir tane Hesab... al, Bir tane güzel başka yerde bir ev al. Bir tane üstüne güzel takım verirsen. Ben mesela alacağım şey küçük kaseler. Onunla yoğurt yaparım. <gülüyor> Sen o yoğurtları o kavanozları mı kullanıyorsun tutarken? Hayır canım zaten yarım bardak bir şey yapıyoruz. <gülüyor> Çok... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Niye canım? Çocuk zaten 6 kaşık yiyince doyuyor. Te teşekkür ederim diyor. E, Gerisi canım, ne yoğurt... yapacağız bütün kaseleri? Üstümüze ve be diyeceğiz. E, canım yoğurt Şeyi, şifresi çözüldü <gülüyor> Yarım bardak Yarım Şifre Oluyor oluyor Çok güzel oluyor ee, Boğaz'da 7 tane Lüks <gülüyor> Kaydıyla Villa Kaç tane taksi plakası alabilirsin Eğer Düşünürseniz Taksi <gülüyor> plakası <gülüyor> Öyle demeyin Taksi plakaları Bugün Dünya para Taksi plakalarından 20 tane falan mı Daha fazla desem <gülüyor> 30 Birazcık daha çıkmamızı istiyorum 40 inelim Hayır Yeter. bir dakika ya. Bir, neyle? Yer yani taksi pahalı olmasıyla mı hava atılıyor burada? Yoksa çıkacak paranın fazla olmasıyla mı pahalı? Fazla 36 Çünkü taksi bileti. Artıkça etkisi de azalıyor yani. Kaç 36. tane halk otobüsü? Kamyon, o, kamyonlar mı? Ne Şimdi burada bir 20 trilyon <gülüyor> hayalleri içinde niye böyle şey koyuyorsun? Halk otobüsleri. <gülüyor> <gülüyor> Hiç öyle ya öyle bir hayal kuran var mıdır? <gülüyor> 20 trilyonumuz olsa halk otobüsleri alırız. Taksi <gülüyor> onu bırak oğlum. Taksi alırız. Böyle konuşan var mı? Var mı Güzel böyle bir heyecanlandıracak şeydir. İyi e, bu belki heyecanlandırır sizi. 133 tane yarış at alabiliriz. Atlar sizi heyecanlandırır diye tahmin ettim. Ama bakıyorum gözlerinizdeki o ışıltıyı göremiyorum. 133 tane yarış atınız olabilir. Niye hep bu şey bu bineklerden gidiyorsun? <gülüyor> Abi bineklerden. Abi ki güdüleceklerden sen. Peki. Mesela kaç sürü? O zaman sana şöyle söyleyeyim. 20 milyon YTL başka neler yapabilirim? Tanesi 150 bin YTL'den 133 adet iyi cins yarış atı alabilirsiniz. Her bir tayın yılda size kazandıracağı süt miktarı ne? Süt mü? Süt mü? <gülüyor> Düzeltiyorum. Kımız mı yapacağız? Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Türkiye'de yoğurt boş... olur mu ondan? Çok üzücü de. Oktay'a sorar mısın? <gülüyor> Oktay yoğurt At olur sütünden mi? Yoğurt At olur sütünden yoğurt olur mu? Olur ki. Hem de nasıl olur? Bak <gülüyor> mayayı kattım o zaman... mı da. Peki. Kattın mı da dedi <gülüyor> yıkayacaksın Türkçe'de olmamış bir zamanı <gülüyor> Peki. programda kullandı evet çırhan sarayının otel kısmında yalnız 4 Sar tane çay içebilirsin çırhan sarayında ben sana söyleyeyim saray kısmında De demiyor otel kısmında o zaman 6 çay bir oralet <gülüyor> 15 bin dolar olan kral dairesinde ne kadar süre hiç çıkmadan kalabilirsiniz <gülüyor> <Saçmıyorum> ya? <gülüyor> tuvalet <gülüyor> var mı içeride onu söyle bari kral dairesinde içeride mi tuvalet içeride değil aynı şeyde kullanılıyor kral dairesi ve suikler aynı affedersiniz lavaboyu o zaman hiç çıkmam ya ben İki yani. buçuk yıl kalınabiliyor. Bu güzel bir şey. <gülüyor> tamam, güzel canım. bir gelişme. Peki İstanbul Halkalı toplu konutlarında tanesi 170 bin YTL olan 110 metrekarelik 117 daire alabildiğinize göre kaç metrekare eviniz olabilir soru? 120. Ama vermiştiniz sen bu soruyu sorarken <gülüyor> içinde. Ve bunlardan aylık geliriniz ne kadar olabilir ne kadar olabilir ne kadar ayda kira gelir? en 9000 ytl biraz daha çıkmayınızı öneririm <gülüyor> 30.000'den çıkayım mı 30.000'den çık biraz daha yükseklerden diyor. nedir Fahir bir de 93.000 ytl aylık kira geliri net Afedersin, vergisi yok algısı... sırf cebine kalan cebine kalandan bahsediyorum ben <gülüyor> vergisi çıkmış ya, biz tanesi 2 milyon dolar olan kaç tane yat alabilirsiniz Hayır, niye böyle düşünün gazete bunları yani bin, 20 sordu. trilyon para çıktı 5 evet. tane yat alıp oturacak mısın aşağıya onun yerine şöyle güzel bir paket hazırlasılar içinde 2 tane taksi bir halk otobüsü 5-6 <gülüyor> tane halkalıdan daire bir boğazda yalı efendim, yarış atı bir, yarış atı. bir, bir, tane bir paket hazırlası yani İstanbul'a gidiyoruz bir de ya para çıkınca şuradan Çukurambar'dan ev alalım 500 o milyon yatmıyor bir, bir tanesi soru geliyor hemen Ankara'da Çukurambar'da <gülüyor> Tanesi 400 bin YTL olan, Kaç daire alabilirsin Oktay? 450 Bravo Peki Ayda Ne kadar kira geliri elde edebilirsin? Ya 50 bin yeteri. Ne yapıyorsun şu anda ya? Neyin testini yapıyorsun? Sen bize bir haber versene bir şey yapsan. <gülüyor> ben de cevap veriyorum. Bir mesela neyince heyecanlandım mı? Gayrimekul paketi yap, daha çok ev ağırlıklı olsun, bir tane at olsun mesela. Bir at. Bir tane kişneyen paket. Çok Siz güzel önerilere. 3 at. Mercedes. Mercedes ister misiniz Mercedes? İstiyoruz. İstersiniz. Kaç tane? Vereyim. Kaç orada 250 gram? 15 <gülüyor> tane koymak. Bay ne diyor ya? 80 tane 250 bin liralık. Mercedes'ten alabilir. Ne kadar kira gelir olur bunu? Bunlardan <gülüyor> çok güzel bir soru. Hocam bu tabi ki e, şeye, e, sözü, sen anlaşmanıza bağlı. Sen girdi, girdi, <gülüyor> Peki şöyle yapalım. soruyorum. Sor. Mercedes filosu kursak taksi olarak. Çok güzel. Nasıl bir ayarlama yapacağız? Çok güzel. O zaman önce bir taksimetre ayarlaması yapacağız onun dışında e, şu ana kadar yapılabilecek çok da fazla bir şey yok diyor uzmanlar <gülüyor> <gülüyor> bu kadar abi daha ne söyleyeyim ya par dedin, paradan servetten soğuttun bizi <gülüyor> tiksindiniz mi? <gülüyor> insanın parası mı var derdi var taksimi alacağım halk mü alacağım Efendim, Bence... yarış atımı alayım o da iyi diyorlar o da Büyük. getirisi var hayda koş İstanbul halkalık toplu konutlarına Oradan daire almaya çalış falan zor işler bunlar. Büyük ikramiye çıktığı zaman aynı şeyleri yapıyorsan çok sıkıcı bir şey yapıyorsun değil mi? Hakikaten. Yani mesela en fazla iki olması lazım tekrar eden davranışlar veya alınan şeyler. Mesela... Seni anlamaya Mercedes... çalışıyorum gözlerimi ondan kasıtım. Örnekle açıklayayım. Mercedes filosu mu kuracaksın? Evet iki tane Mercedes'lik kurabiliyorsan ha, kur pardon. İki Yirmi tane, tane koyun sürü olmuyor. nereye gideceğini ben anladım. Evet. İki beş tane koyunlar sürü olmuyor. olmuyor. İki Mercedes'le filo oluyor. Başka sorum yok. Teşekkür ederim. Dikkat edersen buradaki sessizlik tam anlamıyla bir soru işareti. <gülüyor> Bence en çirkin hareket de o, parayı kazananı gidip şeye, stadyumlarda futbol sahalarında paraları koyarak ölçmeye çalışması. Ben öyle bir şey yok o, ki o güzel ya zaten. Şey. Aa, öyle zaten. Kaç tane öyle trilyoner onu yaptı ya. Sonra rüzgar esmiş paralar uçmuş falan. Çok öyle insanlar iflas etti. Doğru. <gülüyor> İnen stadyumunda, zamanında adam kaç senesi? 79 veya 80. Karışık günler tabi. Ciddi, rüz ciddi ters ters bir Rüzgar esiyor. O ters rüzgar alıyor hepsini denize. Ve sonuç bugün o adam ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Koca stadın sahibi. Koca stadın sahibi. Hesabını size bırakıyorum. Oktay. Oktay söz sende de. Buyur. İtalya'dan bir haber vereceğiz. Bir e, bu Bundan haberi. sonra haberleri öte yandan diye başlamanızı istiyorum. <gülüyor> öte yandan öte yandan İtalyan'dan haberlerle devam ediyoruz. <gülüyor> öte yandan İtalya'dan haberlerle başlamak istiyorum ben. 12 yıl önce Makosen bir ayakkabı almıştım. İtalyan çok kaliteli çıktı Oktay. Bugün bile giy, hala mühteşem. Ne zaten... pardon özür dilerim Çok özür dilerim. Yani şu anlamps cümlede belki de işe edecek tek şey. Ne demez? mı <gülüyor> mı <gülüyor> Orada m <-I -Gülüyor> anlamını mı kullandım? Eee <gülüyor> 12 yıl önce hayvan pazarından salam yapılmak üzere alınan bir eşeğin hikayesi. Hayvan pazarı dedin. At pazarı tipi salane bir şey. Salhane gibi bir şey düşün sen. İzmir'de salhane vardır. İzmir'de salani İstanbul'da... Sana izahora aldım köle pazarın lan. <gülüyor> Buyurun. Benim sinirlerim de yıprandı. <gülüyor> Bu para hesabı benim de sinirlerimi en az sizinki kadar yıprattı. Salam yapılmak üzere alınan Salami! Poryana... Salami vardı mesela. Hatırlarsınız salamiyi. Ne yapıyorsun sen ya? Benim kafiyorsun. Selbes yaşlı. Ahmet'e gibi konuşuyor ya. Biz çeki düzen veriyor ya. Kahvede Şu oturtmazlar senin konuşma anlayışınla ya. Salami <gülüyor> bıyıklı bıyıklı adam. Salami kukoç. <gülüyor> <gülüyor> ben daha hakim olamıyorum. Poliana'nın başına, Poliana dediğim eşek. E istediğin? başına talih kuşu kondu. Poliana yeteneklerini fark eden bir hayvansever tarafından söyleyin tutmayın kendinize bir ses duydum. Fahir senden mi geldi o ses? Yok ben yeminliyim. Az önce oh. yemin ettim ve yeminimi bozmak istemiyorum. Poliana yeteneklerini fark eden bir hayvansever tarafından 250 sterline alındıktan sonra kısa bir süre İngiltere'nin en üst ünlü eşeği olmuş. İtalya'dan İngiltere'ye... <gülüyor> İtalya'dan İngiltere'ye hayvan ya. konuşuyoruz ya bu sabah. Hakikaten ya. Ne yeteneği varmış bu İşte o belli değil. Eşek mi dedin? Haberde bu belli değil. Yani bir eşeğin Bence de yeteneği Bence biraz belli. Olabilir. Haber ne üstüne? Eşek üstüne. Güney Oxford. Güney Oxford'da başlıyor. eşek çiftliğine bağışlanan Pollyanna sergilediği marifetleriyle kraliyet opera evinin vazgeçilmezleri arasına daha şimdiden girmiş. Ne marifeti var? Hangi marifeti sergiliyor ya? Yürürken patır patır bırakmadan başka bir yeteneği var mı <gülüyor> bu eşeklerin? Selam veriyormuş. Opera evinden bahsediyor yalnız. Kraliyet opera evi. Ya söyledim. Eşeğin en büyük esprisini <gülüyor> söyledim. O da kaynalı arada. Neymiş? Selam veriyormuş. Poliana. Bir ki? saat orada sahnede eser sahneye koyuyorlar. Ondan sonra selamı Esin... eşek mi veriyor? Evet. Flashlara ve kameralara poz vermeyi çok seviyormuş. Bunu çok iyi yapıyormuş. Öyle mi demiş? Hayır. Çok mutlu görünüyormuş poz verirken. Burada da bir fotoğrafı var. Gerçekten poz vermiş gibicesine diyebiliriz. Eee Oxford, Kraliyet, Opera. Polyan'ın binasını... önlenemez yükselişi. Bravo teşekkür ediyoruz Oktay. Gerçekten hayvanlar alemine farklı bir bakış açısı getirdi. Yani bugün o develerde de kesilmeseydi belki çok yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar bulabileceklerdi. Bir başka haber daha ver, vereyim mi ben? Ver, canım. ver canımın içi ver. Kısa bir haber. İnsanların koku alma duyusu hayvanlar kadar güçlü. Bu ortaya çıkmış. Bilim adamları bunu ispatlamış. Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma. Çok özür dilerim, Sen birini koklayarak buldun mu bugüne kadar falan Hayır ben bulmadım. Sen buldun mu? Ben tanırım ama koksu. Ben sadece ne yemek piştiğini anlayabiliyorum koklayarak. Ben mesela sizi anlayabiliyorum. İkinizin de mesela kokuları çok birbirinden farklı. <gülüyor> mesela. Kokularım. Yani bazı dönem kok, kokularınız var sizin. Bazı dönem mi? Belki bunu <gülüyor> Ay, fark etmiş olabilirsiniz ama gerçekten kendinize has kokularınız var ki biz buna ten kokusu diyoruz şöyle söyleyeyim. Oktay mesela nasıl kokuyorsun sen? Oktay mesela biraz... Güzel Ay... güzel şey söyle Fahir. Hayır yani. Güzel şeyler söyleyeceksin. Güzel söyle. ben severim. Mesela acıyı severim. Sen de acımsı kokuyorsun böyle. İnsanı böyle hafif genzini, genzini yakıyor. Yakıyor. Orada böyle o kokuyu ben Hala, çektiğim pero, zaman gibi. buradan böyle ciğerlerime kadar olan yolu tamamen hissedebiliyorum. Ege'de biraz yağıl yağıl bir durum var. İnsanı onu aldığım mideme böyle hafiften bir çökme oluyor. Mesela oturuyorum mutfakta bir bakıyorum tatlı bir kekremsi koku geliyor. Diyorum ikisi birden geliyorlar. Buna çünkü siz ikiniz bir araya geldiğiniz zaman tamamen kekrem kokusunu çıkartmış oluyorsunuz. Kekrem bir koku değildir. Hayır. Çok özür dilerim ama. Nedir? Ankara'da bir muhit mi? Kekrem nedir? Bir şey kekremsi olabiliyorsa kekremin <gülüyor> kendisinin de olması lazım değil mi? Tabii doğru. Evet ya. Ben bugüne, ne, renk, ne kokusudur Kekrem? Ne kokusudur? Evet, bana bir açıklar mısın? Kekrem kokuyor diyorsun. Kekrem kokusunu ben sana nasıl tarif edebilirim? Ya neyse şu haberi vereyim. Kaliforniya <gülüyor> Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya 32 gönüllü katılmış. Ki 32 gönüllü de... Tın tın tın tın. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> 32 gönüllü, 10 metre çapındaki bir çim alanda, çim alan. akademisyenler eşliğinde, çim sadece dizlerinin <gülüyor> üzerine çöküp yeri koklayarak... Küçücük bir çikolata parçasını bulmuşlar. Köpek gibi. Evet köpek gibi ve bu da şu sonucu çıkarmış. Ona müdahalesi. gerek yok ki. Senin yaptığın mıntıka değil mi ya? ya? Mesela el bombası atıldıktan sonra o alanda 32 kişi böyle bir yürüyüp yani ya. el bombası dediğim boş el bombaları atılıyor ya. Ha, öyle biraz daha. Ondan ha. sonra onu bulmak için böyle bir seri halinde yürürsün ya kayıp kuyup olmasın diye. Attığın yani. yeri Koplayarak görmüyor musunuz? bulmazsın onu ya. Bazen araya kaynıyor bir şey oluyor. Koklayarak Şimdi, mı bulursun abi? Bunu? Abi işte bu ananların koklaması hikaye zaten. 32 kişi orada dolanı, dolanı birinden biri bulacak zaten. Şey yapılsa anlar çikolatayı atmışlar. Saat tutarak herkes ne kadar zamanda bulmuş gibi bir şey olsa. Tek başlarına tek başlarına mı? Yok bunlar sıra olmuşlar. O çimle bir yürümüşler. Ana çikolatayı buldum ama, demiş. Ama hiçbir şey yapmasa zaten o çimler zaten bunların temizdi. Ben sana söyleyeyim. Çıkar dilini yalaya yalaya bütün çim bölgeyi baktın. Çim zaten kendine has bir tadı vardır. Tüpürük Kek, kalır ya yalaya yalaya? Kekremsi. 10 metre kare Çim yalamak ne kadar faydalı. Ondan sonra tam o esnada tatlı. Varla yok arası bir şey geldi diline. Ne oldu? Çikolata parçasını buldum ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. dın, dın, dın, dın. Günaydın. ay Günaydın. İlkatli insanlar günaydın hepinizde bir kez daha Radyo OTTÜ 63. özel gösterimini gerçekleştirecek bu Perşembe günü Ankara AFM Ankamon sinemalarında. Filmin adı The Prestige bu yılın en havalı filmlerinden biri. Kimler var kimler? Efendim Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine, Pum Scarlett David Johansson David ve Bove. David Bovay. I mean, David Bowie deyince ben onu tanıyorum ben. Cemre özel gösteriminde davet edersiniz bekliyor iki çift şanslı. Sen orada oturuyordun Fatihsin çok. Ninecim <gülüyor> olacak. Bugünkü sorumuz sabah deve ve koyun güden arkadaşlarımdan esinlenerek aklımıza gelen bir <gülüyor> soru. Hayvan güdenler arasın bize. Koyun güden, deve güden efendim şunu güttüm. Horozumuz vardı. Onu güttüm. Bunu güttüm. Başkasının hayvanını güdenler de olabilir. Yani hayvancılık yap ama böyle ev hayvanı değil de ne denir ona? Çiftlik hayvanı mı denir? Daha zırayı hayvan denir? Zırayı hayvan? <gülüyor> <gülüyor> Güdülecek hayvan ya. Güdülecek hayvan değil de güdülmeyecek hayvan da var. Onu yani da Bir yerden mi? bir yere götürmeden. Şimdi horozu gütmek diye bir şey yok. O zaten duruyor. Kendi kendi gidiyor. Sonra kümese giriyor güt güt güde. Güt, Ay, güt güde kümese kendine girer mi ya horoz ooo öyle bir girer ki da içeri iki tavuk koy bak bakalım kümesten çıkıyor mu evet, otomatikman tavuğu gütmüş oluyorsun dolayısıyla horozu gütmüş oluyorsun işte o zaman. Tavuk, sen horozu güttüğünde tavuk otomatikman güdülüyor benim bildiğim kadarıyla evet zaten ona da iç güdü deniyor biliyorsunuz Hatta, horozu eğer kümeste değil de evde beslersen de iç güdey oluyor o da doğru Telefonumuz 210 30 30 hayvancılık yapan dinleyicilerimizi <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. Benim korkum var ya bu konuyla <gülüyor> ilgili. Korkular, hayvan, hayvan korkularımız. Niye canım hayvancılık yapan vardır ya? Vardır muhakkak. Ben yapmışım ya. Ben yap, ben yani ben. Senin yapmadığın şey yok. Nasıl ya yok? Halıcılık, yoğurtçuluk, hayvan bakıcılığı. <gülüyor> Müte mü Müteahit. Abi ama öyle değil mi? Ben tabii ki e, o yılları, o genç dönemlerimi diyeyim. O benim gençlik dönemlerime denk gelir. Boş geçirmek istemedim. Ne zaman ki İ... o evet kadriye mi gütmüş? Bir son dakika haberi geldi. Neymiş o? Son dakika haberi. Son dakika gelişmesi. Ee, hayvanları gütmeyelim demişler. Hayvanları gütmeyelim. Onları sevelim, besleyelim. Evet sorumuzun burada sonuna mı geldik yoksa? Hayır. Hayır canım var. Hiç hayvancılık yapan dinleyicimiz yok galiba ya. Peki. Ee... 210 30, 30 Hayatlarında iki koyun gütmemişler. Dinleyicilik yapıyorlar. Öyle de sert girme ya. Vardır ruhakak. Ortada bu yani. Bunun artık başka bir dönüşü. Peki yetiştiricilik olsa? Yetiştiricilik de olur. Mesela. Ama mesela tarım da olabilir mi? Mesela... O zaman mesela... domatese gider. Hayır konu domates çok güzel. güver. Çok güzel domates olur. Ben mesela ipek böcekçiliği yaptım. Uzunca bir süre. Uzun, Hakikaten hem de çok uzun süre. Bütün ilkokul yıllarımda ipek böcekçiliği yaptım. Ee ne oldu i̇pek sen? İpek böcekçiliği yaptım diyebilmek için çok özür Ege Ege'de. Satman lazım ipek böceğini. Sattım da. Pis herif. Hayvanları satmış. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın Mahmut bey. Mahmut Bey hoş geldiniz. Bu hoş sabah olur. ilk hayvancılık yapan dinleyicimiz <gülüyor> sizsiniz. Ne işle işte uğraşıyorsunuz esas olarak? Ben özel bir firmada satış elemanıyım. Hobi olarak da hayvan yetiştiriciliği. Belki de profesyonel olarak ne? Yok Hı? profesyonel olarak değil yani... yani... Tabi ne kadar hayvancılık denir bilmiyorum ama işte e, ortaokul lise çağlarında balkonda civciv beslemişliğimiz falan var sayarsanız tabi. Civcivcilik Sa Saymaz olur muyuz? E, cil Bu cil sizin cil... yaptığınıza hayvancılık denir. <gülüyor> Teşekkür ederim çok Kaç inşallah. tane civciviniz oldu? Vallahi toplamda bir 10 tane falan olmuştur ve onlar büyüdü horoz oldular. Hadi canım. Evet kesinlikle. Öyle bir teknoloji var mı ya ben onu yalan zannediyordum cil horoz olmaya hele de balkonda. <gülüyor> oluyor gerçekten oluyor. Hatta e, evimiz ikinci katta ben e, bahçeye dolaşsın diye hayvanlar indiriyordum balkondan atıyordum hayvanları. <gülüyor> balkondan mı atıyordunuz? <gülüyor> e, evet onlar uçarak inebiliyorlardı. Yani yerden, yerden uçarak kalkma teknolojisine sahip değiller ama yukarıdan aşağı uçarak inebiliyorlar. Onu keşfetmiştim yani. İkinci kata, iki, ikinci kata kadar denediniz. İ, yani ikinci kata, kattan zemine kadar denedim. Çok güzel. Vallahi bravo. <gülüyor> Bu renkli civcivlerden değildi ama değil mi? Yok bizim zamanımızda henüz boyamıyorlardı cilcivleri Ne oldu o yüzden... peki o horozlar? Daha sonra büyüdüler artık balkona sığmaz oldular Biz de şeye gönderdik köye gönderdik Nereye? Orada köy köy Ha köye Evet orada mutlu mesutu yaşadılar yani Köye Niye gönderdik edin? dediğiniz kestiniz mi? Efendim? Kestiniz mi yani? Ben kesmedim Siz kesmediniz Ama yediniz değil mi? Evet yedim açık konuşmak gerekirse 10 cilcivin kaç tane horoz oldu? 10'cudan yani hepsi de horoz çıkıyor o pazarda falan satılanların. Hayır yani 10 tane horoz olabildi mi yoksa arada şey oldu mu? Telefon falan oldu. Telefon zayiat yok. Eee falan hiç olmadı. Biz üç arkadaş girmiştik bu işe. Parayı vuracağız diye diğerlerinin ki öldü benimki yaşamıştı. Bu da işte hayvancılığın bir yetenek olduğunu gösteriyor. <gülüyor> çok teşekkürler, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu da bir şans meselesi ya. Öyle demeyin. O nasıl kimilerin elinden çok güzel çiçek yetişir, kimilerin elinden de çok güzel hayvan yetişir mesela Mahmut'un eli kuvvetli. Bir de balkondan atmış civcivleri. Günaydın efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahadır. Bahadır Bey, hayvancılık yaptınız mı? Ben veteriner hekimim. Aman. Bazı Bey çok geçmiştir hayvanlar. Ama Kendi şahsi hayvanınız. Benim deneyimlerim veteriner olduğum zamandan değil. Ben Ege'liyim. Malise Ayçi Sarlıyım. Taşra'da hayvanlarla çok işli dışlıydık biz. Süper. Kurbana tam yakınken kurban anılarımı anlatayım ben. Babam kurbana 2-3 ay kala hayvanı semrileştirelim diye alırdı. Ondan sonra biz hayvanla çok işe dışlı olurduk. Hayvan peşimizden ayrılmaz ev köpeği gibi olurdu. Ondan sonra kesildiğinde de günlerce ağlardım ben tabii ki. Yazık herkesin var öyle bir anısı. Siz peki şahsi olarak üstleniyor muydunuz? E tabii. Onun bütün bakımı, beslenmesi her şey benim oluyordu. Ailenin hayvancılığını siz yapıyordunuz. Evet. Her birisine bir isim takıyordum. İsimleri hala hatırımdadır hatta. Nedir? Bir analım tarzını, onları da. Mesela Aliş, Karagöz, Efendim, işte çizgi burun, birisine burunda çizgi vardı. Ondan sonra birisine süper boynuz patmıştım. Çok müthiş güzel boynuzları vardı. Saklamıştım hatta bir süre. süper boynuz. <gülüyor> Saklamış mıydım dediniz o araya kaynadı? Evet, boynuzlarını bir süre sakladım. Çok güzelleri boynuzları. Nazara mı iyi gidiyordu? Ne, ne, Çocuk haklı ne? ya. Ben bunu, <gülüyor> bunu değerlendiririm ileride bu bonuslardan. Ben güzelliği için sakladım. Sonra tavuklarımız oldu. Aynen bu arkadaşın bahsettiği gibi çoğu horoz çıktı ama bizde tavuk da çıktı. Onlar öğrendik ki sonra e, bu e, tavuk yöntem çiftliklerinde ayrılan istenmeyen horozlarmış. Onları satıyorlarmış pazarda. Nasıl anlıyorlar? Civcivden anlaşılıyor mu horoz olduğu? Tabii. Şimdi daha yumurtadan çıkar çıkmaz bunların arkasına bakarak bir anlama yöntemi var. Haa. Ya, Yoksa bunu, küçücük hayvan da aramıyorsun bunu, e, değil bunu mi? Bunun uzmanları Orada. dünyada en çok para kazanan insanlar aslında. Yani bu çok zor öğrenilen bir iş. Ve eğer bunu öğrenirseniz çok muhteşem para kazanıyorsunuz. Ama hayatında cilciklerin orasına burası evet, orası bakmakla geçiyor. Evet. Peki Bahadır sen o zamanlar... <gülüyor> dünyanın <gülüyor> en zengin adamıyım ama işin ne? Efendim cilciklerde <gülüyor> cil pipi arıyorum. <gülüyor> Peki sen şu anda veterinerlik yapıyor musun Bahadır? Hayır şu an yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Ben daha doğrusu veteriner hekimle mezun olduğundan beri veterinerlik yapmadım ama veteriner <gülüyor> ilaç firmalarında ürün yöneticiliği yaptım. Evet. Satış pazarlama bölümünde derken satış pazarlama benim işim oldu. Sayılır. Şan o da sayılır. Ben de bir iş yapıyorum. O zaman sahaya inmediniz yani. Efendim yok. Peki çok teşekkürler Bahadır Bey görüşmek üzere. İyi yıllar, zor. görüşmek üzere. Üstük yıllarından gelmiş Bahadır'a bak veteriner olma şeyi. Ben şimdi riskli bir soruyla yayına bir renk katacağım. Fahe, sen anlayabilir misin? Civcivi. Anlarım. Horoz mu? Anlarım. <gülüyor> o anlaşılır o. Daha Anlasın önce anladın anlaşın. mı peki ben ne? Daha önce hiç böyle bir deneyimin oldu mu Tabi ben mesela pazarda böyle geziyordum Ben uzaktan bakarak anlarım Böyle elime almama da gerek yok Şöyle bir hafif eğilirim şöyle Peki bir... Fahir bir başka soru sorun. Niye fakirsin hala <gülüyor> Çünkü Bahadır Bey'in söylediğine göre Abi Çok para kazanman, kazanman lazım e, hayır, Benim ki hobi gibi bir şey ya Hobi tipi bir şey benim için. Nasıl hobi o Fahir Çiv çiv. Manyak olmam lazım işte. oluyor, abi onu. sadece civciv de değil ki ben bütün hayvanlarda bakıyorum dişi mi erkek Atı mi Atı biz de anlarız da <gülüyor> ya da zebra'yı ben özellikle çok net anlıyorum <gülüyor> ya mesela ben şu anda mesela sokağa çıksam hemen bir köpek görüyor. siz neye bakarsınız bu ısırmız ben bakıyorum dişi mi erkek mi falan diye bu benim bu artık bir alışkanlık yolda da öyle insanlara bakınca da bakıyorum dişi mi erkek mi falan filan böyle sonra olur uzun... insanlar <gülüyor> üzerinde de kullanmak çok <gülüyor> güzel olmuş yani. Teşekkür At bakan dinleyicimiz var mı acaba At, ya? At değil mi? At ne güzel yani. atı eşeği olan bunlarla yani ne bileyim hayvana binerek güden dinleyicilerimiz varsa onlar arasın. Kesin vardır artarmasın. ya. Zengil. 210 30 30 sevgili dinleyiciler telefonumuz. At bakanları mı arıyoruz? Öyle bir anons yap o zaman. At bakanları arıyoruz. <gülüyor> At bakan deyince de sanki satın almak için. At alma bakar baht var. kazanır. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın, aydın ay, dın dın sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve hayvancılıkla uğraşan dinleyicimiz dağıttığımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ümit ben. Efendim? Ümit. Ümit Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ankara'dayım. Ankara. hala devam ediyor mu hayvancılık? Ya bir şey rica edeceğim ben sizden de onun için. Ha düşün. buyurun. Hayvan muhabbetini kesen için. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Bunun için mi aradınız? Ya, Hiç yapmadınız biz, hayvanlık? Şey canlı özgürlüğü grubu olarak aylardır kurban bayramın öncesinde paraların löseve verilmesi ve canlı kanlarının akıtılmaması yönünde bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. Ve programımız sayesinde benim bütün ümitlerim kırıldı bugün. Neden? Niye? Biriniz... ...nasıl kurban kesilinin izlediğinden bahsediyor... ...biriniz... E, ...alna kan nasıl sürüldüğünden bahsediyor... E, ...dolayısıyla... ...sonra salanteki arayıp... ...işte baktığı horozları... ...nasıl afiyetle yediğinden bahsediyor... ...bütün günümün içine... edildi şu an. Siz ne yiyorsunuz? Yemiyorum bir şey. Açsınız ondan mı sinirlendiniz? Hayır gayet tokum. Ne yediniz? Nasıl ne yedim ya? Sabah sabah ne yediniz? Yani gayet hiç mi yemiyorsunuz de. siz hayvan eti? Hayvan eti O yüzden yiyenler hep salak mı? Ya bakın. E, yani yiyen herkes salak mı? Kastan... Şimdi az önce dinleyicimiz horoz yedi diye. Anlatabilir miyim? Siz anlatın buyurun. Miyim daha doğrusu? E, düzgün konuşun. Peki özür diliyorum o zaman. Aha. E, baktığı beslediği hayvanı afiyetle yediğinden bahseden her insan salak bana göre. Siz başkasının baktığını mı yemeği tercih ediyorsunuz? Ben yemiyorum. Başkasının baktığını yiyen? Bence salak değildir herhalde. Vejetaryen Başkası yesin diye ol, hayvan bakan. İnsanlara bir şey demiyorum yani vejetaryen olmak zorunda değil kimse. Aha. Ama sonuçta birazcık daha böyle güzel mesajlar verebilirsiniz mesela. Sizin eski gibi salat mı falan mı diyelim diyeceğiz. İlk şehirde e, gözü tornavidayla oyulan bir eşeğin, evet, e, bu kişiye yapan. Pardon bunu yapan kişiye 6 ay hapis cezası verildi. Bunu biraz araştırabilirsiniz mesela bunu da söyleyebilirsiniz. Nesini güzel mesajlar da Bu verebilirsiniz. Yani mütevap o kadar sıkıcısınız ki sabah sabah. Öyle mi? Hakikaten yani sizin gibi sıkıcı insanların kampanyalarını siz daha çok zortunuz yani. Lose ve para vermek isteyenler benim çevremde de çok insan var bunun için uğraşan. Onlar da şey diye düşünüyor. İşte ama bunlar bunlarla ne uğraşacağız falan diye düşünüyorlar işte. Çok... Bunun sıkıcı konu ne alakası var? E, salak salak konuşuyorsunuz sabah insanlara salak diyorsunuz. Ne gerek var şimdi buna? İyi de size bir şey söyledim mi? Bize, bize demeniz öyle değil zaten ya. Biz dinleyicilerimizle konuşuyoruz sonuçta şu anda hattımızda olan bir insan olsaydı karşılıklı kabileyecek. Ben neyim peki? Siz şu anda son derece sıkıcı bir insansınız yani. Tamam kapatalım o zaman televizyonu. Kapat. Lütfen arkasından içimizden geçenleri söylemeyelim. Şöyle. Sevgili dinleyiciler, kestiği hayvanı canlı canlı kanlı, kanlı yiyenler arasında oh, diyerek devam Ne yapalım? Of ya! Mahmut, seni ilgilendiren hiçbir şey yok ortada. Sakin ol. Hiçbir şey yok. <gülüyor> Sinirlenecek bir durum yok. Olabilir. İnsanlar böyle sabahleyin, tabii gerçi çok erken de bir saat değil, 9.44 deyince... Aman neyse ne. Hakikaten ya vallahi hakikaten yani şu anda hayvan severler de bir kısmı işte bunlar yüzünden millet hayvan severleri pantere benzendi falan diye düşünenler vardı büyük ihtimalle Şu ara, şu dakikaya kadar da ben hayvanı besleyip de kanlarını sağa sola saçarak yemekten çok hoşlanıyorum diyen dinleyicimiz doymadı. 11 yaşında 12 yaşında çocukken yaşadıklarını anlatıyor insanlar. Sonuçta bir şekilde hayvanlar yemiş. Veteriner ya zaten. Ha diğer arıya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey siz de Ümit Hanımın yanında mı çalışıyorsunuz? Yok hayır ben direkt. O zaman salaksınız. <gülüyor> direkt diyorsunuz. <gülüyor> Ne yaptın? Evet. Salak Salak ben diye mi aradın? <gülüyor> Proteinle beslendiğim için salak olduğumu düşünmüyorum. Bu öyle efendim. Dinler <gülüyor> de. Hmm, hayvanlara eziyet e, açısından ben de karşıyım tabii ki. Hani hayvanlara eziyet edilmesi, atıyorum eşeğin gözünün uyması tabii ki doğru olmayan bir davranış ama... ...dünya üzerindeki canlı dert, e, sonuçta hani bir şekilde gıda ve besin olarak düşünülürse... Volkan e, zaten bizim bugünkü konumuz... Kestiğiniz hayvanları anlatın değil ya. Evet, bizim konumuz baktığınız hayvanları. Aranızda bir duygusal evet. bağ olan hayvanları konuşalım gibi. Hatta gütmekten de çıktı muhabbet. Ben, ben de onu anlatmak istiyorum zaten. Dinliyoruz efendim <gülüyor> buyurun. O Önce yüzden bir köpek güdülmez ama. <gülüyor> Güdülür ya. Gütmek zaten dolaştırmak ve beslemek diyemiyoruz yani olarak. Güdü, güdüsel olarak <gülüyor> farklı bir durum. Bakayım sözlük anlamında hemen hemen aynı şeye tekabül ediyor. Kesinlikle. Eğer ama bir taneyse buna gütmek diyemiyoruz maalesef birden fazla ise eğer o kategoriyi alabiliriz. Filo gibi düşünün siz onu. Vallahi en fazla güdülü olarak tek bir hayvanla benim e, e, münasebetim oldu. olduğu için tabii. <gülüyor> o yüzden Köpeği e, yediniz mi onu? Ben yemedim aslında ama eziyet ediyorum arada. <gülüyor> ha <gülüyor> ben... şimdi rahatladık ya böyle tabii. Ha, <gülüyor> buyurun, böyle e e nasıl eziyet ettiğimi anlatsak isterim. <gülüyor> zevkle anlat lütfen. Tabii evet. zevkle anlatıyorum zaten. E genelde şehir dışına götürüyorum. Ben sürekli şehir dışı e yolculukları yaptığım için. Hayvanla e mı dolaşıyorsunuz? Evet. Adı ne Volkan? E Maya. Maya ile beraber gidiyorsunuz yani. Evet. Kedi mi? Köpek mi? Köpek. Ha, onu arabanın arkasına mı bağlıyorsun? Ay yok yanımda oturuyor. E, <gülüyor> e, ne güzel işte seninle birlikte geziyor. Ne? Camdan başını mı uzatıyor? Ya o çok büyük bir zevk. Onun için camdan başını uzatması hatta yasa, şeye, kolsa kafasını koyup dışarıyı seyretmekten çok büyük keyif alıyor. <gülüyor> Peki niye götürüyorsun hayvanı? Ee... Dolaştır dediler. Sen de böyle şey <gülüyor> Ben de öyle evet. Abarttın mı? Arabayla güdüyor demek ki Volkan. <gülüyor> Kesinlikle. Ben de şey yapmayı düşünüyorum. Yani e, böyle çok sıkıldığı için e, kapalı bir yerde kalıyor sürekli. Hı hı. Biz ee, de kapalı yerlerde daha, kalıyoruz. Ya daha, daha kapalı olan e, arabaya mı sokulunca? E, sizinle de beraber gezebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Oho, gülüyor> be. O iyi oldu. Ben çünkü öyle bir teklif bekliyorum. Yalnız Volkan proteinle <gülüyor> çok, beslenme çok taraftarı var. olan bir insan olduğu için yarın bir gün sizi de <gülüyor> yiyeriz. <gülüyor> yiyeriz. <Hayır>. Bilmiyorum artık. <gülüyor> Lezzetli midir değil midir bilmiyorum. Çok <gülüyor> teşekkür ederim Volkan. İyi günler. günler Hoşçakalın. Şimdi Tayland'da olsaydık gene hayvancılık yapmış oluyordu. Tabii canım. Vokan. Tayland'da, efendime söyleyeyim. Tayland'da sonra o bölgede... O zaman bir de bu böcek yiyenler. Hmm. Evleri leş gibi olan insanlar hayvancılık yapıyor mu oluyor? Ya, Evi böcek basanlar. Şimdi o leş gibi değil de. Eğer apartmanı mesela bizde yok. Ama komşuda oluyor. O meretle nasıl şeyse bir delik buluyor, geliyor. Böcek yenen yerde de zaten... Evinde ee, böcek evinde varsa böcek hayvancılık yoktur yapıyorsun. Yoktur ya ben öyle bir şey zannetmiyorum yani. Niye ezmiyorlar? Çünkü nimet bu diye Canım, <gülüyor> Yani çünkü böcek ne olarak bilinir bizde? Haşerat Evet Haşerat Ama orada yenen bir şey olduğu için Evlerde otomatikman Çereze olarak Çereze olarak, çerez olarak Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi? Boğaç ben Boğaç Bey buyurun dinliyoruz sizi ee, Bizim daha doğrusu yani benim katkilerimiz inekleri var bir sürü Ne süper. kadar güzel Yani 60 tane falan 60 tane o, Nerede? Göl başında Göl başında Çok, Çok mu zengin? Süz üretiyorlar Süt içmek salaklık oluyor mu Boğaz <gülüyor> Yok çok zevkli bir şey oluyor. Yalnız günde 80 litre içmek çok zor. Bir de gaz yapar sonra bir de taşa <gülüyor> oturursan bitti. 60 tane inekten 80 litre mi süt çıkıyor? Yok hayır bu işe ilk başladığımız zaman 5 tane 4 tane falan inek sağlıyordu o zaman. Daha 80 litre sütü de satamıyorduk ben bu zorluğu açıyorsunuz. İçi böyle yoğurt, süt, laç, ayran ne varsa yani bütün süt ürünleriyle dolu peynir falan ama bir süre sonra acayip iştah geliyor artık. İçiniz kıyılıyor. Çok korkunç bir şey oluyor. Şu anda Siz kaç belki şu anda ilgileniyor musunuz herhangi bir inekle yoksa ara ara gidip görüyormusunuz? Yani ben işte hafta sonları falan gidip kalıyorum orada. <gülüyor> <gülüyor> Neden ki İneklerle mi kalıyorsunuz? Değil? Yok, canım sütte kalıyorum. Ne yapıyorlar mesela? Nasıl geçiyor bir ineğin günü? Bir ineğin günü bol bol yemek bekleyerek geçiyor. Evet yemek veriliyor. İşte bol bol yemek yiyorlar. Sabah akşam sağlıyorlar. Ya işte o aç karnına mı sağlıyor hayvan? Aç karnına sağlıyor evet. Bunların sigortaları var yüzden... mı boğaç? Sigorta yapılıyor evet. Ne sigortası? Gibi? Hayat sigortası mı yapılıyor? Kastik sigortası kans, mı? Hastalığa ve işte böyle beklenmedik ölümlere karşı falan sigorta yapılabiliyor. Beklenmedik ölüm derken kesilmesi yani falan gibi mi? Süt üretimi için böyle yetiştirilmiş özel cinsler. Holstein diye herkes bir herhalde. Oo, muazzam Ondan sonra bir şey. biraz hassaslar da onun için doğal şartlara. Peki bir şey soracağım. Boğa var mı o çiftlikte hiç? Var ama çok e, sakat hayvanlar. Yaklaşmayı tavsiye etmem yani. Siz zaten değil inek yaklaşacaklar. Yani. <gülüyor> Yok inekler pek yaklaşmıyorlar boğalar. Onlar bile biliyorsa siz niye yaklaşıyorsunuz <gülüyor> Boğaç Bey? Yani mesela yerinden kaçıyor bir şekilde yaklaşılmak zorunda kalınıyor o zaman ama ben genelde bir şeylerin arkasına saklanmayı tercih ediyorum. Neden seypti hafta sonları mı kaçıyormuş bu arada? <gülüyor> Yok öyle çok sık kaçmıyorlar. Kaçtığı zaman böyle özellikle denilmiş bir halde olursa onun gözlerinden anlaşılıyor zaten. Çok yaklaşmamakta fayda var. Yani elektrik düzeyine çıkardığı veteriner biliyorum ben. Peki bir şey soracağım. Bu boğa ile inek münasebete girecekleri zaman Nasıl oluyor? Birisi ineği tutup götürüyor böyle tanıştırıyor Vallahi falan pek... mı? Yoksa onlar kendilerine bu... anlaşıyor mu? Modern çiftliklerde ineklerle boğalar pek münasefede girmiyorlar maalesef. Çok Ama modern dediniz. Suni bu ne, neresi modern? Suni tohumlama diye bir müessese var. Görücü usulü gibi bir şey. Yani pek öyle de değil. Görmeden usulü. <gülüyor> Aynen öyle oluyor. Veteriner tarafından tohumlanıyor inekler. Çok teşekkür ederim. Bir şey efendim. daha sorabilir miyim ben <gülüyor> ya? Bu açı bulmuşken. Göbelek tutmuş dana diye bir şey var. Sizin oralarda oldu mu hiç? Yok, o Konya tarafında oluyor. Evet, işte ben de kavramı <gülüyor> biliyorum da nasıl bir teknoloji olduğunu bilmiyorum. Ne oluyor <gülüyor> öyle olunca? O hiç bir fikrim yok. Ne desem yalan olur yani. Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bak oktay senin bütün yerel terimlerin de nereden kaynaklandığını net bir şekilde dillendir dediğin için. E, Konya dediğimiz İç Anadolu büyük bir ölçü Günaydın Oğlum. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Yasemin Keskin. Yasemin hanım buyurun Ben e, sadece sizi tebrik etmek için aradım. O hanıma verdiğiniz cevaptan dolayı Hiç e, şu anda çok sinirlenmiştim çok teşekkür ediyorum bu kadar büyük saygısızlık olmazdı siz de bunu o kadar güzel bir tepki gösterdiniz ki. Yok efendim Gerçekten biz de salak Bizim tepkemiz de aynıydı. Yok yo, çok iyi oldu. Hak edine söylemek lazım. Hak edine söylemek lazım. <gülüyor> siz evet. beslediniz. Siz hayvan için aramadınız. Hayır hiç onun için tamam. aramamıştım. Aramak gibi öyle bir şeyin de yoktu. Acele şu anda, e, hastaneye yetişiyorum. E, Geçmiş olsun. Ama bunu duyunca e, çok sinirlendim. Sağ olun. Ellerinize, kollarınıza, dilinize <gülüyor> sağlık. Elimize konuş. Çünkü böyle yaptık diye. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Görüşmek <gülüyor> üzere efendim. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Daralıyor, evet. davetiyeler bekliyor. Telefonumuz 210 30 30. Hayvan besleyen, hayvan güden dinleyicilerimizi arıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Osman ben. Osman, Osman. ben dinliyoruz Sabahlara dayanamam Osman. <gülüyor> Benim bir tane kuzum vardı. Karadeniz'iyiz biz. Evet. Nere <gülüyor> neresinden Karadeniz'in? Fas'a. Sanki Pas. Karadeniz'de hiç kuzu olmazmış gibi geliyor bana. Hep hamsi olur Şimdi bizim, bizim köyümüz vardı. Biz de yazları hani her çocuk gibi, köyü olan her çocuk gibi şeye giderdik kendi yani giderdik. Evet, yaylaya giderdik. Yaylaya da giderken bu büyük e, kuzu koyun sürülerini götürürken yani böyle yavrulayanları oradaki bakamadıkları için en yakın insanlara verirler yani orada geçerken e, bir, bir şeyler karşılığında. Ha bu kuzu yolculuğa dayanamayacak bu sizde kalsın gibi mi olur? Aynen öyle. Yani şunu ufak bir me Mevlaya satalım. Hani işte e, beslersiniz, seversiniz vesaire denilerek. E, size babanız kuzu mu aldı? Evet. Bana bir tane kuzu aldılar öyle. Ben de her e, sene yani her yaz gittiğimde çok fazla uzun sürmedi tabii ki ama gidip onu seviyordum böyle ne güzel isim falan vermiştim. İlk ben emzirmiştim hatta biberenla. Ne isim verdiniz kuzuya? Makbule. <gülüyor> <gülüyor> Ondan pek hayır gelmez gibi geldi bana. Ya zaten acık olan kısmı da oydu. Daha sonra bayağı bir büyüdü bu. Yani? <gülüyor> büyümüş vesaire. <gülüyor> en son yazın gittiğimde e, bulamadım ben onu. <gülüyor> Ya, evlendi. Evlendi, kocaya. Ev hayır, kestik dediler. Hadi direkt, ya. Direkt kesip yemişler. Siz orada salaklar <gülüyor> varmadınız mı? Aynen öyle Şimdi Ne ben yaptınız ben bağırdım, siz? Depresyona girdim. Bir <gülüyor> şey yaptım ama... <gülüyor> Kaç yaşındaydınız Osman bu olay olduğunda? Kaç yaşında İlk okuldum. Yani bir ya da maksimum aktığım 2'dir herhalde. 8-9 yani. Aynen öyle. Peki evet. bir şey soracağım Osman Bey. Bu Kuzu daha doğrusu Oyuncu bir hayvan mıydı? yani ne, Köpekle oynadığın gibi kuzuyla da oynayabilir misin Kesinlikle çok oyuncu bir hayvandı Yani yanımdan ayrılmazdı Beraber yerdik içerdik koşardık Yani çok Sevecen canlı. aslında yani Büyüyene kadar rahatlıkla evcil hayvan dahi Olabilirler bence Büyüdükten sonra biraz sıkıcı Büyüdükten bir hale geliyor. Büyüdükten sonra gibi. tuvalet işleri şusu busu onu biraz eğitmesi zor oluyor hali. Öğrenmiyor mu? Ha onu soracaktım ya. o Coinlerde öğrenme teknolojisi diye bir şey yok mu? Kum falan Bilmiyorum. yok mu? Yani kum koyulmuyor yani... mu? hiç denemedim. Öyle birkaç bir şey attım filmlerden özenip getir falan dedik ama hiç oralı olmamıştı o zaman. Koyuna çomak mı attınız siz? Yani hani çomak tut falan gibi. Tut falan hani yat kalk Ne yapsın abi Osman'ın elindeki hayvan kuzuymuş o zaman yani. <gülüyor> Köpek alsaymış babası ona da aynı muameş. İşte yani. Belki bekçi kuzusu olarak yetiştirmek istedim. Peki çok teşekkürler Rica Osman de Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. <gülüyor> Belki saat vardı aradığı yerden. Tabii canım Nereden biliyoruz ki? Çok doğru. Bravo. Yayladan Eosof arıyorsun. En Günaydın efendim. Günaydın iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Mahmut. Mahmut Bey. Bir tane daha Mahmut. Evet. Buyurun efendim. <gülüyor> Sizinle şöyle bir anımı paylaşmak istiyorum. Benim çocukluğumda biz çiftçilik yapıyorduk. İşte ilkokul öncesi tütün çiftçiliği yapıyorduk. Nerede? O, Manisa Kısar. Evet. Ee, o sırada işte bizim şeyimiz vardı. Bir tane atımız vardı. At mı? Şimdi anladığımız dilden konuşmaya başladınız Mahmut Bey. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü attan anlayalım. Şimdi atı şeyde kullanıyorduk aslında. Ee, tarla bakım işlerinde kullanıyorduk. Artı iki tane de keçimiz vardı. Ben küçük olduğum için tarla işlerinde yardımcı olamadığımdan dolayı keçilerin bakımı bana aitti. İşte onları... Ee, bizim orada boş kovalık dediğimiz bir dere boyu var. Onun etrafında işte otla bakardım. At olayı da e, binmesi çok keyifli. Küçükken korkardım binmesine ama şöyle bir anımı paylaşmak istiyorum. İşte bizim keçilerin e, iki tane şeysi var. Küçük oğlağı var. Yavrusu var. Ben de küçüğüm, annem de şey yapıyor. Büyükler işte günde sağıyor onları. Yani süt alıyor onlardan. Ben de küçükleri sağmayı denemiştim. Herkes gücünün yettiğini mi savuyor? <gülüyor> bir anlamda öyle. Meğersem ben küçükken oğlaklardan bir tanesi erkekmiş savmaya çalıştı. Boğlak da erkek. Mahmut Bey lütfen iğrençli yaşayın. <gülüyor> evet kötü bir konu aslında da unutamadığım bir anı benim için. İnsan hakikaten unutamaz. Yani Mahmut Bey hala yaşıyorsunuzdur. <gülüyor> o anı. Suçlar uykusundan e, insan gece gece. 5 yaşları filan e, bilemiyorum. En tehlikeli. Ben. Orada çünkü çocuk kayıt cihazı gibidir. <gülüyor> Onu hafızasına kayıt Haklı silinmez senin. de. E, evet. At ne oldu sonra? E, yani işte beceremedim. Sonrasında işte annemin müdahalesi geldi. Onlar zaten küçük Süt olmaz. Artı o erkek dedi. Ben de yıkıldım. <gülüyor> Peki ata ne oldu Mahmut? <gülüyor> dedi bir de atı at, sağme. <gülüyor> ata ata at, at ne oldu? Atın at, akıbeti nedir? Atın akıbeti işte biz o dönemde dediğim gibi tarlanın bakım işlerinde kullanıyordu onu. İşte bekçi atı yani. Hı? Bekçe Bekçi atı. Bekçi atı yani mı? bekçi atı değil. Işte tarlanın sürülmesi, e, yük taşınması anlamında kullanıyorduk. Çok da iyi yapıyor musunuz? Adı neydi atın? Atın adı Arap mıydı? Ha, yok, Arap değil. <gülüyor> Bizinkiler aygır derdi, iyi bir attı. Yani o şekilde. Siz ne diyordunuz? Ha? Siz ne diyordunuz ata? At diyordunuz. Yok hayır, aygır. Yani at. <gülüyor> hiç ata aygır, aygır denir mi ama? Hiç ata aygır denir mi? Yani o şekilde bir adı vardı yani evet. o o <gülüyor> şekil. <gülüyor> <gülüyor> o şekil bu şekil. Çok teşekkür ederim sefer. Görüşmek Mahmut Bey'den de bahsetmiş Hiç Mahmut Bey'de anılar bitmiyor. Adeta bir anılar geçidi oldu. Az bu sabah konuştuklarımızda aklımda kalan şöyle bir şey oldu. Hayvancılık yapacaksan önce hayvanın cinsiyetini bir öğreneceksin. Bu civcivde de böyle, keçide de böyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Good night.